Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akebetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamü ala seyidina ve nabiyina ve şefii'ina Muhammed. Ve ala alihi ve sohbihi ecme'in. E'ûzu billahi min eşşeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid. Subhanallahi al-azim. Godell honor rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min ashakirina ashahidina bi qalbin salim. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizi tekrar İslami yılın başında Muharrem-i Şerif'te ruhen karşılaştırdığı ve kucaklaştırdı Elhamdülillahi Teala. muhtemelen bilir. Şu gerçeğe hepiniz inanıyorsunuz. Kainatta Allah istemeden yaprak devinmez. Gönderen o. İmkan veren o. Sıhhat ve afiyet lütfeden o. Davetimize icabet edip Kabe'nin karşısında ve Resulullah'ın mescidinde sizlerin birçoklarıyla kucaklaştıran sohbet etme lütfunda bulunan O. Yani ezelden ebede beşeriyet ve insanlığın nai olduğu bütün nimetler yüce Rabbimizin yüce Allah'ımızın bize olan ihsanıdır inamıdır. Onun için her sene olduğu gibi bu beş ay içerisindeki derslerimize yüce yaratıcımız, münimi hakikimiz, rahimin olan Allah'ımıza şükürle başlayacağız. Yani ilk mevizamız ve sohbetimiz şükür olacak inşallah. Muhterem ünlüler, tabi ezelden beri hocalarınız Kocalarımız, üstadlarımız hep Şükür Mozunu'na girerken Allah'ın nimetlerini ifade beyanında ve sadedinde bu ayi celleyi okurlar. Estağfirullah. Ve in ta'udu nimet Allahi la tuhsulha. İnne insan la valum kafar. Eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız, yani Japon'un veya falan devletin veya falan milletin yaptığı dev kompütürlerle bile tada edecek olsanız la tusuha dünyadaki imkan alemindeki rakamlara sığdıramazsınız. Mevla'nın Adem oğluna insanlara bahşettiği nimetleri rakamlara sığdıramazsınız. Buna karşılık insanolluğu Esefle ve üzülerek söylemek lazım. Lezalûmün kefar. Allah'a ıksiyanla nefsine zulmedici ve küfranı nimet etmekte Rabbisine karşı ıksiyan ve günah işleyicidir. Mevlamız esirgesi. <Gülüyor> Muhterem ünlüler, siz ve biz senelerdir karşılıklı hasbuhal ediyoruz ve vicdanımızda karar veriyoruz bu kadar nimeti mevzul olan Rabbimize geliniz şükredelim küfranda bulunmayalım diyoruz efendiler şükrün manası kitaplarımızda çeşitli tarifler yapılmıştır ilk manası şu tazimul mümin tazimul müminim subhanahu ve teala nimeti veren Allahu Celal'in celalini ve şanını tahlil. Yani sofraya oturduğumuz zaman mesela Bismillahirrahmanirrahim diye besmeleyle başlıyoruz ve içimizden şöyle bir ses geliyor. Bu nimetleri bize bahşeden Allahu zulcelal'imizdir. Bütün varlığıyla yüce Rabbime karşı muti olmaya, nimetler karşılığında ona itaat etmeye çalışacağım ve gayret edeceğim diye böyle gönlümüzden neşeli sesler geliyor. Bu şükrün basit manada ifadesi. Tazimul mun'im. Nimet'i bahşeden Allah'ı etmek, sena etmek, büyüklemek, ululamak, aczini itiraf ile bütün saadetleri Yüce Mevlamız'dan beklemek veya veya önündeki nimetin kadrini bilmek onu yerinde ve mahallinde sarf etmek. Buraya şunu da ilave ediyorum muhterem müslümanlar. Daha muhtevalı Abdullah ibn Abbas radıyallahu hazretlerinden Hasan Basri'nin aldığı bir tarif. Nim şükrün hakikati verilen bütün nimetleri mahallinde kullanmaktır şükrün tarifi Allah'ın bahşettiği bütün nimetleri ma alehinde, lehinde tabir böyle ma alehinde. lehinde niçin yaratıldıysa o nimet onu yerinde ve behallinde kullanmaktır. Hikmete uygun olduğu şekilde kullanmaktır. Üzerine geleceğim muhterem Müslümanlar dersimin serlavhasını tezyin eden ayet-i kerimede Halık-ı Zülcelal'imiz buyuruyorlar Estaizu Billah لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَاب۪ي لَشَد۪يدٍ Ey kullarım! Eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz geçen senelerimizde nimetleri tadat etmekte, tasnif etmekte hayırlı şeyler duydunuz. Ama tabi aradan sene geçiyor, unutuluyor. Ben şöyle sade olarak tekrar söyleyeyim, sıralayayım. Allah'ımızın bize olan sayılı ve büyük nimetleri. Muhtemelen müminler, saçın, saçın şöyle uzayıp da boynunu soğuktan koruması bile nimetlerin en büyüğü. Kaşığın göz üzerinde akan teri göze inmekten esirgemesi nimetlerin en ve hakikaten. Böyle başlayınız. tırnağın etten biraz ileriye geçip de Bitişik yerinde herhangi bir mikrop alıp da büyük bir felaketin gelmesinden koruması. nimet ve Böyle başlayınız. Ben oralarda pek fazla durmayacağım. Allahu u Zülcelal'in bize bahşettiği nimetlerin en büyüğü. Evvela insan olarak yaratması bizi diyor. İnsan olarak yaratması. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Cenab-ı Hak buyuruyor biz insanı en güzel bir biçimde en güzel bir endamda yarattık diyor Haliki Zülcelalimiz Muhtemelen Müslümanlar baya bir 45 sene evvel falan Konya'mıza bir genç hoca geldi Mehmet Oruç diye bir hoca eğer sağsa kardeşimizin kulakları çın çın çınlasın Allah'ına göçlüyse kabri cennet olsun Allah'ımız onu da bizde affetsin benim sözüm değil, o hoca efendi kardeşimin sözü olarak söylüyorum. Biraz da lütfemsi bir söz kusura bakmayın. Mevlai mutalimiz yüzümüzün ortasına koku alma aleti olarak burnumuzu koymuş. Öyle diyordu hoca efendi. Kokulu şeyleri defedeceğimiz çıkaracağımız yeri de en geriye ve aşağıya koymuş diyor. Müslümanlar eğer bu tersine olsaydı da burnumuzda koku alırken yediğimizi çıkaracak şey de burnumuzun altında olsaydı diyor o cefen Hazretleri hayatı boyu insanın yaşamısı bir azap ve cehennem işkencesi içerisinde geçerdi diyor Evet. Mevla i Müteal bunun gibi bunun gibi bütün nimetlerini insan vücudunda sıralarken o kadar güzel tasnife tabi tutmuş ki Mahluka güzeli, Efendim? bütün varlığın halt edilmiş şeylerin en güzeli olarak bakıldığı zaman sürur verici bir şehreyle, en iyi endam ile yaratmış. Şu halde Rabbimize şükretmemiz gereken nimetlerin başında insan oluşumuz geliyor, tamam mı? Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Ve isterseniz Ayet Celle'yi, o bir ayet-i kerimeyi de okuyun. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلَّاهُمْ ala كَث۪يرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. Kerametle yarattık diyor Mevla. Ya! Şimdi ben cemaatime, kardeşlerime soruyorum. Allah'ın verdiği bu keramet, bu güzel biçimde senin ve benim bir sunumuz var mı? Yani bir riyakatımız var da Biz istedik, biz yaptık, biz yaptırdık diyebilir miyiz? Hayır Hiç karşılıksız Kendi nezdinden eltafı ve rahbeti ve ihsanı olarak bizi Beşeriyetin ekremi Bütün mevcudatın en şereflisi olarak yaratmıştır Karşılıksız bu nimete karşı bizden şükür istiyor muhterem aşk eri mevlana öyle diyor aşk eri mevlana öyle diyor baş verdi şükür için secde istiyor bacak verdi şükür için kade istiyor yani namazda oturma istiyor huzurunda diyor veya seccadeyin üzerinde elinde tesbih ile La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah diye dize gelerek şükür istiyor Mevla diyor. Bunu arz edeceğim muhterem Müslümanlar her uzun kendine göre şükrü üzerinde kısaca duracağız inşallah. Teala. Şu halde başın şükrü neymiş? Gençler gençler Allah'ın genç kulları o beyin ki yerine göre devre yükleriyle kütüphaneler dolusu kitapları ezberliyor. Ya İbnü Ceriri Taderi gibi muhtememiler. O beyin ki bazen bir haftada Kur'an-ı Kerim'i hıfz ediyor. Bir haftada. İmam Muhammed bizim mezhepte 3. imamımız İmam Muhammed bir haftada hafız olmuş. Şarani mineni kübrasında öyle diyor. Şarani mineni kübrasında öyle diyor. Seleften birkaç ilim adamı bir meclisle sohbet ediyorlardı. Bunlardan birine şöyle denildi. Sen hafız değilsin, ilmiye itibar yok denildi diyor. Çünkü ezelin ve ebedin ulumu ve hakikin nerede muhteremimiler? Ha Müslüman? ezelin ve ebedin bütün ilimler nerede ulumul evvelin ve ahirin nerede hazreti Kur'an'da vela ratbin ve la yabis illâ fi kitâbun Yaş ve kuru ölü ve diri eseli ve ebedi bütün esrar hakâik hazreti Kur'an'dadır böyle olunca müterimme Müslümanlar sen hafız değilsin fazla konuşma diye vermişler 24 saatte hafız olduğu geldi ve dinleyin dedi diyor. Beyin nimeti, akıl nimeti, hafıza nimeti muhterem Müslümanlar. 24 saatte hafız olduğu geldi ve okudu diyor. Muhterem Müslümanlar, Kur'an tilaveti ibadetlerin en aftalı. Kelamullah'tır çünkü. Sırası geldiğinde Kur'an'dan bahsederken söyleyeceğiz varlığın sahibi evet muhterem müslümanlar en büyük muhterem cemaat varlığın haliki en büyük yaratan o çünkü Allahu zülcelal'den sonra en büyük nedir muhterem müslümanlar kelamullah Kur'an-ı Kerim niçin zatı hakka izafeti var Allah kelamı çünkü ya, ya. Hazreti Kur'an'ı ahiret kitabı olarak görüyorlar. Yani okuyacaksın, dinleyeceksin, ibadet edeceksin. Hayır! Hayır! Milyar defa hayır diyorum huzurunuzda muhterem emirler. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim bir hayat nizamıdır. Evet 48. senedir kürsüdeyim. 48. senedir kürsüdeyim ömrümün büyük bir gayesi var yaşantımın dört döktüğüm terlerin 48 senedir döktüğüm terlerin bir gayesi var Rabbim Kur'an'ı vahyini hayata hakim kıl göreyim sonra öleyim diyorum efendim evet. niçin huzurunuzdayım niçin Hollandalara kadar, Belçikalara kadar, Almanyalara kadar, Avusturyalara kadar, İsviçrelere kadar 70'li senelerde Kabe'nin karşısında senelerce konuştum size. Kamyonlar dolusu bank dinleniyor dünyada elhamdülillahü teala. Niye konuştum yani? Neden bu ter döktüm? Ne neden bu kadar yoruldum? Hayatımın müthiş bir gayesi var muhterem Müslümanlar. Bir buçuk milyar ve 55 İslam devletinde vahin hayata hakim olduğunu görmek. <gülüyor> yani her ferdin dikkat ediyor musunuz, muhterem cemaat? Her ferdin Kur'an haslet, Kur'an ahlak, Kur'an vasıf, Kur'an sıfat. Sadip bir Hişam, Sadık bir Hişam Peygamber Efendimiz'e geliyor. Hazreti Ayşe validemize geliyor. Resulullah'ın ahirete irtihal ve intikali alilerinden sonra Cenabı Ayşe validemize geliyor. Ya Ayşe, Peygamberimizin, efendimizin Yüce Sultanımızın, rehberimizin, mürşidimizin, seyyidimizin her şeyimizin ahlakı nasıldı ya Ayşe? Peygamber Efendimiz'in ahlakını bize bir tarif eder misiniz diyor Said ibn Hişam yanında birkaç arkadaşıyla. Ayşe vademiz böyle cevap veriyor. Gayet kısa ve kesin. Emma semiitu'l-Kur'an veya emma qara'tu'l-Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i okumuyor musunuz? Okuyoruz ya Ayşe. Kur'an-ı Kerim'in ayetini dinlemiyor musunuz? Dinliyoruz ya Ayşe. Kâne huluku Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el Kur'an. Rasulullah'ın ahlakı Kur'an'dır diyor. Okula. Efendiler. Rasulullah'ın ahlakı Kur'an'dır. Mescitteyken mihrapta otururken Kur'an ahlaklı. Hücresine geçiyor, ezvacı tahiratın içerisinde Kur'an ahlaklı. Şarşya çıkıyor, bir mintan alacak Resulullah. Kur'an ahlaklı. Nasıl mı? Bak isterseniz bir latifeyi söyleyivereyim keşin olarak. Hazreti Ebu Hureyre. Radıyallahu anhu ve erzahu hazretleri Peygamber efendimizle bir mintan alacaktık diyor. Bir satıcıya vardık. Birini şu olsun dediler diyor. Çıkardılar, gümüş verdiler diyor. Tartın Kapı Camii'nin muhterem cemaati Allah'ın Resulü böyle buyurdular diyor. Tartın satıcıdan tarafı ağır olsun dedi Peygamber efendimiz diyor. Satıcı eğilerek sordu. Bu zat kim? Ben şimdiye kadar bir malı alıp da satıcıdan tarafı ağır olsun diyeni rastlamadım da diye ilk rastlıyorum diyor. Tanımlıyor musunuz? Bu Allah'ın beşeriyete bugünden kıyamet sabahına kadar gönderdiği Yüce Peygamberi Hatemül Enbiye Hatmül Rusul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Satıcı diyor, malum u arasından sıçradı, müsaade ediniz, ayağınıza kapanacağım ya Resulallah dedi. Peygamber Ezişhan Efendimiz'in cevabı bu. Kur'an ahlak, büyük insan. Evet muhterem Müslümanlar. <gülüyor> Hacı Beysa'da Üstad'ımın şöyle bir sözü vardı. Gönlümüz alçak, fakat himmetimiz yüksek olsun derdi. Üstadımızın, koca kutbun sözlerinden biri bu. Babam derdi, gönlümüz alçak, fakat himmetimiz yüksek olsun derdi. Gönlümüz alçak, haddimizi biliyoruz. Ama biz öyle bir Türkiye istiyoruz ki, bütün dünyaya her şeyle örnek olsun teala. ''Hocam sen böyle diyorsun ama'' diyor, ''Sen o işlere fazla kafa yorma, Allah isterse neler olur?'' Ya. Hazreti Ömer kılıncını çekmiş, ''Peygamberi katledeceğim'' diyor. Per ''Peygamberim'' diyen Muhammed'i ''katletmeye gidiyorum'' diyor Hz. Ömer. Mekke sokaklarında bir kavşakta inananlarından biriler, Mekke inananlarından sadikûnu evvelûndan biriyle karşılaşıyor. İla eyni ya Ömer, nereye gidiyorsun ya Ömer diye soruyor. Muhammed İbni Abillahi katledeceğim artık bu gülgüleyi, bu kargaşayı sona erdireceğim diyor. Ya Ömer sen bırak sen Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem senin enişteyle kız kardeşinle iman ettiler Muhammed'i oldular sen evvela onlarla bir görüş <gülüyor> Muhterem Müslümanlar çok zamanımı alır eniştesi kız kardeşiyle görüşüp Bismillahirrahmanirrahim taaha ma enzelnâ aleykel kur'âne liteştâ illâ tezkiretel limen yakşâ ayetlerini duyunca amarrıkul hattâb başını iki el arasına alıyor, düşünüyor ve düşünüyor ve düşünüyor. Arkasından başını kaldırıyor. Bana Muhammed'in olduğu yeri, evi, huzdayı gösterin diyor. Kopya geliyor. Çok kısaca söylüyorum. Peygamber Efendimizin önünde Ya Muhammed bana İslam'ı, imanı telkin buyurun diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ''Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü'' Muhterem cemaat, bir gün evvel kervanların yolunu kesen Ömer, bir gün evvel 6-7 yaşında kızını ayakları altında bağıtarak toprağa gömen Ömer, bir saat evvel elinde kılıçla Hatemül Enbiya'yı katletmek için yola çıkan Ömer, ''Allah isteyince adalet tarihinin ön sözü oldu.'' Dikkat ediyor musunuz muhterem Müslümanlar? ''Allah isteyince bir saat içerisinde dünya adalet tarihinin ön sözü oldu ve Allah Resulü onun için her dersinde münasebet aldıkça Ömer dedikçe radıyallahu teala anhu ve ardahu hemen bunu okuyorum Lau kana ba'di benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber unuttu diyor peygamber Efendimiz. <gülüyor> hani şöyle devlet başkanı böyle hükümet başkanı falan dedim ya size. Allah isterse neler olmuş muhterem Müslümanlar ya 29 Mayıs 1453 Konstantiniye asılların yerleştirdiği kanser uru Bizans kanser uru Bizans <gülüyor> belki İslam devlet ve milletleri tarafından 18 defa falan muhasara edilmiş. <gülüyor> Ta Medine'yi tahir eden kalkan Ebu Eyyub Ensarî mihmandarı Resul orada şehit olmuş ve oraya defnedilmiş. Bu defa İstanbul'a uğrayış uğrayışında kabrinin başına kadar vardık. El bağlayıp fatihalar okudun. Letuftahanna Konstantiniyetü feleniyem el emiru Radyonun birinde akşam bir hoca kardeşim konuşuyordu. İstanbul'un asıl fatihi Fatih değil diyor. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Ve Sellem niye mi? Ondan yüzlerce sene evvel İstanbul fet edilecek diye buyuran o çünkü diyor. Latiftehanel <gülüyor> Konstantin Başımızda Hazreti Muhammed'in gölgesi sahipler istiyoruz Mutevessimalar. Başımızda Hazreti Muhammed'in gölgesi sahipler istiyoruz. <gülüyor> ya ya. Bütün İslam büyükleri acaba bu hadisin sırrına ben mi masal olurum? Sevda bu. Ne mi? Çünkü İslam peygamberi böyle diyor. La muti ikit le nunu muşahmuk edeyle le tüftahan el Kostantin mutlaka ve mutlaka fethi olacak. Falanıymal emir ve emiruha, falanıymal jirosalı Onu fetheden emir ne güzel emir ve onu fethin onun fethinde hizmet gören asker ne güzel asker, ne güzel ordudur diyor. Ya Rabbi, ya Rabbi bu milletin evladına nice İstanbullar ve gönüller fetihini müyesser kıl diye dua ediyorum. Dinliyor musunuz mümin kardeşim? Beni dinliyor musunuz? İslam gençliği cani olmaz, katil olmaz, yuva yıkmaz, sıra söndürmez, adam öldürmez. Hatta İslam gençliği vallahi ve billahi kalp bile kırmaz. Kalp bile kırmaz. Şu adet İstanbul'u nasıl fıtirdecek? Kalbine ve ruhuna, damarlarına iman abu hayatını götürerek, irşad ederek ilim ve marifetle. İlim ve marifetle. Evet muhterem Müslümanlar. Evet muhterem Müslümanlar. Peygamberimiz Zişan Efendimizin diriltici nefesine sahip olarak Hazreti Kur'an'ın nuruyla kalpleri ve gönülleri yıkayacak muhterem Müslümanlar bugünün usulleriyle yani incitmeyen usulleriyle ümmeti Muhammed yeniden taze hayata kavuşacak kendiliğinden fesat yuvaları <gülüyor> muhterem Müslümanlar bazı şeyleri bilmem açık mı söyleyiveriyorum Ermeni Manukyan'a Amerika'daymış gazeteler yazdı İslam Türkiye'de iktidar olursa ne yapacaksın diye sormuşlar. Ermeni Manukyan'a cevap olarak öyle diyor. Mantoyu giyerim, başımı örterim, ev kadın olurum ben de diyor. Duydunuz mu? Yani eğer gönüller, nizamı ilahinin, Rabbani ve Arşî kitabın nuruyla aydınlanırsa, vallahi dağdaki canavar yakılı eşkıya bile ağlayarak inecek mürşidinin önünde bana da tövbe telkin et efendim diyecek asırlar boyu asırlar boyu biz bunu böyle gördük böyle okuduk büyüklerimiz böyle yaşadılar Rabbim dil nimetinden çıkarmış oldum Kur'an okuyanlarımızı okunanı dinleyenlerimizi okuyup dinlenenle amel edenlerimizin adedini her gün milyonlar olarak artır diye dua ediyor herhangi bir yerde bir hareket varsa oraya gidiyorsunuz bir motor var yanında motor çalışıyor o fabrikayı o çalıştırıyor bu ışık şu ışık tribünler var elektrik fabrikası oradan geliyor biz elektriği yapıyoruz yani mantık böyle kalbinde herhangi bir yerden ceryan alması lazım ki 1200 sene salirde çalıştığın hayır kalp olarak elektriğini kendi yapıyor jeneratörü içerisinde çalışıyor ve Allah diyor koskoca bin yıl efendiler şimdi yüce yaratıcının kudretini tezekkür tefekkür ediyor muyuz? yüce yaratıcının kudretini ya hocam dahası var canım yani siz kalp dediniz de öyle pek de bin yıl çalışıyor elektriğini kendi yapıyor diyecek kadar bir basit yapı değil kalp nasılmış ya <gülüyor> Cibril'in sidreyi müntehada kanat çırptığını <gülüyor> Cibril'in sidreyi müntehada kanat çırptığını Hz. Muhammed görüyorum sesini duyuyorum kokusunu alıyorum diyor <gülüyor> ya <kalp. gülüyor> Mekke-i Mükerreme'de Mekke-i Mükerreme'de Peygamber Efendimiz Miraç'tan döndüler Sıddık-ı Ekber Sıddık-ı Ekber bunu Hz. Muhammed mi söylüyor Ebu Cehil'e? E, sahibi Muhammed söylüyor. Bir gecede Mescid-i Haram'dan kalkmış, Mescid-i Aksa'ya, oradan yedi gaz semavata, Sidre-i arşın fevkine, la mekan alemine. <gülüyor> Sebkadit olanda doksan bin kelam. Mevlasıyla Süleyman Çelip böyle diyor. Sebkadit olanda doksan bin kelam. Robisiyle 90 bin kelam mukalemet, ru'yetullah, cemali hakkı seyir, cennetleri müşahede, melekler ve peygamberlerle görüşme, Kudüs'te bütün enbiya'ya imamlık tekrar dönüyor. Peygamber Efendimiz'in yatağı daha soğumamış. Hocam ya ne bu, bu alaalı şeylerden de bahsediyorsun sen bazen. Ya Muhterem Müslümanlar. Şimdi bakın sen ilerledikçe Konya'mızda Abdülbasir Efendi Hoca varmış Muhterem Müslümanlar. Rabbim şefaatine nail kılsın. Konya'mızda Abdülbasir Efendi Hoca. Büyük hocalarımızdan ilk defa Konya'da kağını yapılmış. Kağını. Öküzler koşulur. Tarlanın başına çiftçinin yemi gider falan ya kanı yapılmış Abdülbasıl Efendi'yi kanıya bindirmişler ilk yapıldığı sene hocam köye seni bir düğüne boğaza götüreceğiz demişler hoca efendi bir bohça kitaplarını da almış kanıya da binmiş yolda gidiyorlar köylü amca hadi aslanların falan deyince tabi hayvanlar sahibine muti dört ayakları ama sahiplerine çok mutiyle Abdülbasıl Efendi Hoca Hazretleri Yolda giderken Gözleri şarıl şarıl yaş dolu Hey yüce Rabbim diyor Hey yüce Allah'ım diyor Hem oturuyoruz hem gidiyoruz diyor <gülüyor> Öyle başlıyor Şimdi Saatte 39 bin kilometre süratle apollolar ayağa çıkıyor muhtemelen Bundan 50 sene evvel söylense akıl kabul eder miydi? Emin <gülüyor> ol, kabul etmez ya. Hem de Apollo'yu yapan Von Braun diye Yahudi asıllı Alman bir mühendis oradan Amerika'da İsrail faaliyet etti biliyorsunuz. Muhterem Müslümanlar üzerinde altı milyon vida var diyor. Apollo'nun üzerinde altı milyon vida var. Oksijen tankında bir vida gevşese yolculuk kalır diyor. Birkaç defa da kaldı öyle. Hatırlayacaksınız. Evet muhterem Müslümanlar 60 saatte altmış bin kilometreye suratı çıkarabiliriz. Ama atmosfere çıkmadan hava sürtünmesiyle metal, metal su gibi erir dökülür diyor. Erim, temastan sürtünmeden mütevellik dayanamaz hararet metali eritir diyor. Erimiş bakır gibi dökülür diyor. Bunu 60 bin kilometreye çıkarabiliriz bu suratı diyor. Muhtemelen asıl şunu söyleyeceğim. Kalp dedim ya. Peygamber Efendimizin bu suratı aldığı... Motor kalp motor kalbi Muhammedi, ceryanı oradan alıyor, hızı oradan alıyor, gücü oradan alıyor. Ve bize kudüsü tarif eder misin ya Muhammed diyorlar? Peygamber Efendimiz o anda sıkıştım diyor. Çünkü kudüs'e gece varmıştım. Ma zal basalu ve mata fehvasınca. Allah'ımdan gayri saniyenin binde biri dahi dönüp bakmamıştım. Kudüs mescidi Aksa'yı Ebu Cehil ve hanpağları sorunca saniyenin yüzde biri onda biri sıkıştım. Hayatımda öyle sıkışmamıştım. Kardeşim Cibril yetişti diyor. Ya Muhammed, Kutsi şerif önünüzde buyurun, bakın ve söyleyin dediler diyor. Bu göz kalp gözü muhteremimler. Şu göz değil. Biraz kabağıma kusura bakmayın. Biraz kabağıma aşk erinin mesnevi de sözü. Eğer bu göz Allah'ı görseydi öküzle eşek de Allah'ı görürdü diyor. Allah'ı görecek göz sadirdeki göz muhteremim Ya ya ya, ya. Mekke-i Mükerreme'den bakıyor. Kutsu şerifi mescidi aksa'yı renkleriyle, ahenkleriyle kaldırımlarıyla, çiğlerin boyalarıyla, şarkını garbını tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Kain, kafir. Amma da sihir basın ya Muhammed deyip ayrılıyor gene. Man yehdillahü fehüvel muhtar. Kime Allah hidayet verirse ancak o hidayete erer. Biz ali himmet olacağız. Kapu Camii'nin muhterem cemaati biz ali himmet olacağız. Evvela Türkiye'mizde görmeyenlere hakkı ve gerçekleri göster diye dua ediyoruz. Sonra bütün İslam alemine gerçek görüşle hakikatleri müşahede nasip et, hidayeti ihsan buyur ya Rabbi diye dualar ediyoruz. Sonra bir gün göreceğiz ki bir buçuk milyarın hayatına vahiy hakim olmuş. Evet. Aziz cemaat, insanın üzerindeki bu nimetler böyle saymakla bitmez. Şükrünü edaya gelince, hasan Basri'nin, Abdellahi İbni Abbas Hazretlerinden zikrettiğim tarifinde, Halka edilen nimetlerin yerinde harcanması, Allah'ın itaatında kullanılması şükrün hakikatidir. Öyle olunca mümin kardeşim gözünle kainata bakıp ibret alacaksın. Hikmeti müşahede edeceksin gözünle. Nasıl da ayetler Fatihiru ya ulul ebsar. El göz sahipleri Bakın şu kainata da ibret alın, saniyi hakikiyi nasıl yaratmış. Bizim Ömer Kirazoğlu diye bir abimiz vardı, Medine'de cennetül bakiye defnedildi. Şeyh'im, üstadım, mürşidim, manevi halaskarım. Muhtemelen Müslümanlar biliyorsunuz ben hocalarımı büyük bir rahmet meşesiyle yad ediyorum. Hacı İsa Ruhi Bolay Üstadım. Hacı Veysa de Mustafa Efendi Üstadım. Kur'an hocam Devrin Şeyhul Kurrası Hacı Haydar Efendi Hazretleri ve emsali derken Zaman zaman da size Yarım dünya Bediüzzaman dediğim gibi Şeyh'im ve Mürşid'im Mahmud Sami Ramazanoğlu diyorum onun damadı Cennetül Bakide Metfun Onun şöyle bir hatırası var İzmir'deydim diyor başı turak caminin imamı benim askerliğimde imamdı böyle kısa boylu güneş çehreli içinden mur fışkıran bir ihtiyar, bir ilim adamı başı turak caminin imamı Ömer Kirazoğlu abi diyor ki hücreye çağırdı beni sohbet ediyoruz diyor şöyle dedi diyor gençler gençler Allah'ın genç kulları Ömer Ömer dedi diyor Rabbimize sonsuz hamdü senalar edelim, Cenab-ı halik -ı Zülcelal bizi insan yaratmış, Sibirya'da domuz çobanı yaratsa halimiz ne olurdu diyor. Ya. Konyalılar, şimdi biz, yani siyaset yaptığımı falan zannetme, kuşkulanma canım. Benim siyasetle filan ne alakam var? Ben Konya'nın Tahir hocasıyım. Benim işim işte önümde kitabım, Kur'an gerçeklerini size tebliğ etmek. Böyle yaşadım, böyle öleceğim inşallah. Konya denince aşk şehri, iman şehri, Kur'an şehri, ilim şehri, Mevlana şehri. Hatta daha asılını söyleyeyim mi?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 Aş şehri, iman şehri, ilim şehri, Konya gibi, Konya gibi Türkiye istiyoruz, Konya gibi Alem-i İslam istiyoruz. Haremeyn-i Şerife'yi müstesna tabi. Birinde Allah'ın beyti var. Ona doğru dönüp propimize seyde ediyoruz. Birinde Allah'ın, Allahu Teala'nın Habibi var. Önünde el bağlıyoruz. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu vesselamu aleyke ya Habibullah İlahi rihi, salatu selamlar Gözden coşan yaşlar Vecde kaptırılan kalpler ve gönüller Yıkanan ruhlar Arşa açık eller Mevla'yı tesbih edip salatı okuyan diller Ve yüz binler Yüz binler ve milyonlar <gülüyor> Bazen huzuru peygamberi de Muhterem mümirler Huzuru peygamberi de bazen Teemmül ediyorum Şimdi biliyorsunuz Mescid-i Nebevi genişledi, genişledi, genişledi. Eski mescidin on dört misli daha genişletildi. Son 20 sene içerisinde. Öyle olduğu halde yine böyle sıkışıyoruz. Evet. İçinden geliyorsunuz. İçinizde sayısız kardeşim var. Kucar yüklendi mi bir defa? Öyle diyorum, tefekkür ediyorum. Ya Rabbi nedir bu milyonları buraya kuş gibi uçurtan Yüce Allah? Efendim Nedir nedir? Falan turla gitmiş şu kadar yüz milyon neyse şu kadar milyon harcamış yerine göre nur yuma yavrusunu da bırakmış bazı gençlerimiz var hanımını da burada bırakmış bazılarımız var milyar kazanan müessesesinin kapsülü böyle pat diye vuruyor nereye gidiyorsun? Muh. Muhammed'in önünde el bağlayacağım diyor. <gülüyor> karşılıksız lütuflar bunlar Allah bize bunları karşılıksız lütfediyor Ömer Kirazoğlu'nun dediği gibi Hüseyin Hoca'nın Ömer Kirazoğlu'na dediği gibi efendiler Hazreti Muhammed'in ümmeti, Hazreti Kur'an'ın tabiini ve de Konya'da şu haykırılan ezan sesleri içerisinde doğmuşuz ve hep beraberlikte okuyoruz eşhedü elle... Ve ilahe illallah ve eshedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Müslümanlar, Müslümanlar nimetin büyüklüğünü hatırlatıyorum. İzmirli Hüseyin hocanın dediği gibi Sibirya'da domuz çobanı yarasaydı kime itiraz dilekçesi verecektik? Allah'ınızın aşkına diyor. Şu halde, şu halde birbirimize kenetlenelim. Kalplerimizi iman kaynağı birleştirelim. Ruhlarımızı halatın lifleri gibi birbiriyle kucaklaştıralım. Sonra da Yunus'un dediği gibi yahut Aziz Mahmudu u dediği gibi ehli dünya dünyada, ehli ukba ukba'da, her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek diyelim inşallahü teala bana İslam gerek diyelim bana Kur'an gerek diyelim bana Muhammedi ahlak ve edep gerek diyelim bana yüzyıllarca Osmanlı dedemizin Fatih Sultan Muhammed Han Sultanımızın şahsiyeti edep ve yüksek terbiyesi inanç iman ve aşkı gerek diyelim inşallah Osmanlı ecdadımıza bütün varlığımızla Görüyorsun işte günlerdir İstanbul'un fethi İstanbul'un fethi toplantılar efendim Konferanslar kompozyumlar Stadyumlar doluyor caddeler doluyor devlet radyosu hususi radyolar özel radyolar televizyon var Her şey İstanbul'dan bahsediyor e İstanbul'un fethi Osmanlı'nın Fatih Sultan Muhammed Han'ın eseri Muhterem Müslümanlar sonra Fatih'i o neşeye yükselten İslam dinamizmi, Kur'an nuru, iman neşesi. ya biz öyle kötü fikirlere iltifat etmiyoruz. Kapı Camii'nin muhterem cemaati hep beraberlikte, hani benim torunlar var, üç dördü bir araya geliyorlar böyle, üç yaşında torunlar var bazen. Sokağa çıkmışlar, bağırıyorlar. Biz, biz, biz, biz Fatihlerin nesliyiz falan diye. Ben de 71 yaşındayım. Aynı şeyi söylüyorum. 5000 cemaat olarak siz de şahit olun. Biz kozmopolit haydutların değil, fatihlerin nesiniz? <gülüyor> Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Kur'an'ın şakirtleriyiz muhterem Müslümanlar. Tamam mı? Ömrümüze katlayarak binler yıl daha epleseler delikanlı evladım. Biz Hazreti Kur'an'ın şakirtleriyiz inşallahutaala. Ve kunu ibadallah ikhwana. Allah'ın Resulü böyle diyor. Ve kunu ibadallah ikhwana. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Kardeş olunuz. Kardeş olunuz. Muhterem müminler şükür bahsi elanımız okundu mu senin? Bir, benim bir derdim var şimdi imamlarla, müezzinlerle. Tam mavzuğa gireceğim, ezan okundu diyorlar. Evet, <gülüyor> müslümanlar. Artık Rabbimiz Celle Celalü Hazretleri Muhammed'inin cennette komşusu kılsın diye dua ediyor. Evet, bugün dersimizde insan oluşumuzdaki nimet üzerinde birazcık konuştuk. Yani deryadan bir katre, güneşten bir zerre Allah'ımız bizi insan olarak yaratmış ya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 Kelimeyi, Tayyibeyi, Muhammediyi, Mustafaviyesiyle Meşe ve suruyla gülerek ölmeyi nasip etsin inşallah evet. Muhterem Müslümanlar Bütün alel İslam'a Bu nurun feyziyle yıkanmayı mukadder kalsın. Evet. Bir buçuk milyarın gerçek vahdetini Dünyada bize cennet hayatını ihsan buyursun evet. Ve küçüğümüzü büyüğümüzü Hocamızı, cemaatimizi Cennette cemaliyle müşerref kılsın. Subhanallahi ve bihazeti ve ma'isufum ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin Fatiha.